28. Sohbet Allah için sevmek Bir defasında Allah'ın Resulüne bir adam geldi ve şöyle dedi Ya Resulallah ben İzzet ve Celal sahibi Allah'ın hakkı için seni seviyorum Allah'ın Resulü de ona cevaben şöyle dedi Öyleyse belaları kendine örtü Allah'a muhtaçlık duygusunu kendine örtü edin. Resul aleyhisselam bu sözleriyle şunları ifade etmek istiyor. Madem ki Allah için beni seviyorsun, o halde belalara, musibetlere, sıkıntılara katlanmaya hazır ol. Allah'a daima muhtaç olma duygusunu taşımaya hazır ol. Zira bu sözünle sen benim sıfatımla sıfatlanmak, benimle sıfatlanmak istiyorsun. Sevilene tabi olmak muhabbetin şartındandır. Eğer bir kimse... Birisini seviyorsa ona uyması, ona itaat ve muvafakat etmesi gerekir. Madem ki sen Allah için beni sevdiğini söylüyorsun, o halde benim hallerimle hallenmeye hazır ol. Allah ondan razı olsun Hz. Ebu Bekir, Resulullah'a sevgi ve muhabbet beslemekte, sadık ve samimi olunca bütün varlığını Allah ve Resulü yolunda harcayarak onun sıfatıyla muttasıf oldu. Allah'a muhtaçlık duygusunda ona iştirak etti. O derecede ki bir ara sadece giyecek bir abadan başka bir şey bırakmadı. Hepsini Allah ve Resulü yolunda harcadı. Allah'ın Resulüne hem zahiren uydu hem de batinen. Hem aleni olarak hem de aleni olmayan yerlerde. Sana gelince ey yalancı, Salihleri sevdiğini iddia ediyorsun, fakat malını, mülkünü ve paralarını onlardan gizleyip istif ediyor, bununla beraber onlara yakın olmak ve onlarla arkadaşlık etmek istiyorsun. Aklını kullan, bu seninki yalancı bir muhabbetten, aslı olmayan bir sevgiden ibarettir. Seven, sevdiğinden hiçbir şey gizli tutmaz, kaçırmaz. Bilakis sevdiğini her şeye tercih eder, sevdiği onun nazarında, her şeyin üstündedir. Allah'a muhtaçlık duygusu Allah Resulü'nün ayrılmaz bir vasfiydi. İşte böyle olduğu içindir ki şöyle buyurmuşlardı. Beni sevene Allah'a muhtaçlık hali selin akarak en son varacağı yere varmasından daha çabuk gelir. Allah ondan razı olsun. Hz. Ayşe de şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda bulunduğu müddetçe hayat bize mihnet, meşakkat ve sıkıntı getirmekten geri durmadı Ne zaman ki O vefat ederek aramızdan ayrıldı Hayatta nimetlerini Bol bol saçmaya başladı Allah Resulü'nü sevmenin şartı Allah'a muhtaçlık duygusu Mühnet, meşakkat Ve sıkıntıdır İzzet ve Celal sahibi Allah'ı sevmenin şartı da musibet ve belalardır Büyüklerden biri şöyle der Bela Bela Velaya yani muhabbet, sadakat ve yakınlığa vekil edilmiştir. sevgi muhabbet, sadakat ve yakınlığın bulunduğu yerde mutlaka bela-musibet de bulunur. Ta ki içinde gerçekten Allah sevgisi bulunmayan kişi yalan yere Allah'ı sevdiğini iddia etmesin. Münafıkça ve riyakarca Allah sevgisi gösterisinde bulunmasın. Kuru iddadan ve yalan söylemekten vazgeç. İçinde Allah sevgisi bulunmadığı halde, onu sevdiğini iddia ederek kendi kendini tehlikeye atma. Eğer geleceksen doğru ol, hakikati söyle. Aksi halde bize tabi olma. Sarafa karşı bilgiçlik taslayıp da saraflık yapmaya kalkışma. Zira o senin saraflığını kabul etmez. Üstelik seni mahcup eder ve utandırır da. Zehri yalanlarla ve yırtıcı, vahşi hayvanlarla alaka kurmaya kalkışma. Zira seni mahvederler. Eğer yılanı idare etme sanatına sahipsen ve zehrine karşı muafiyetin varsa onun yanına o zaman gel. Aynı şekilde eğer vahşi yırtıcı hayvanı alt edebilecek kuvvetin varsa onun yanına gelmekten çekinme. İzzet ve Celal sahibi hakkın yolunda doğruluğa ihtiyaç vardır. Allah'ı tanıma nuruna marifetullah nuru ihtiyaç vardır. Allah yolunda giren kişi Doğru olmak mecburiyetindedir. Marifetullah nuruna sahip olmak mecburiyetindedir. Marifet güneşi, sıdık ziyadesiyle doğruların kalbinde doğar ve gece gündüz batmaz. Ey oğul! İzzet ve celal sahibi Allah'ın gazabına uğramış münafıklardan yüz çevir. Aklını kullan. Zamanı insanların çoğuna yaklaşma. Zira onlar üzerleri elbiseleri birer canavardan ibaret. Tefekkür aynasını al, ona bak. Ve izzet ve celal sahibi Allah'ın seni de onları da sana göstermesini iste. Ben insanları da Allah'ı da tanıdım. Neticede şerri insanların yanında, hayrı da Allah'ın yanında gördüm. Allah'ım bizi zamanı insanların şerrinden salim eyle. Dünyada da, ahirette de hayrını ver. Ben sizi kendim için istemiyorum. Kendi menfaatim için istemiyorum. Bilakis sizi yine sizin için istiyorum. Sizin menfaatiniz için istiyorum. Sizin iplerinizle dönüyorum. Sizden hiçbir şey almıyorum. Sizden hiçbir şey almıyorum ki o mutlaka yine sizin için olmasın. Asla kendim için almıyorum. Benim sizden aldıklarımdan bana gına verecek derece yanında mevcuttur. Hem de şahsıma mahsus olmak üzere benim nazarımda Sadece iki prensip mevcuttur. Ya çalışıp kazanmak Veya İzzet ve Celal sahibi Allah'a tevekkül etmek. Ben İzzet ve Celal sahibi Rabbinizi bekleyen Şu mürahi münafığın yaptığı gibi yapmıyor Bana bir şeyler getirmenizi beklemiyorum. Ben Yeryüzündeki insanların meheng taşıyım. Aklı selim sahibi olun. Aklınızı kullanınız. Bana Salih ve Faziletli insanlar olarak görünmeye kalkışmayınız. Ben İzzet ve Celal sahibi Allah'ın bana vermiş olduğu lütfü ve tevfik ile Sizin iyinizi kötünüzden ayırt ederim. Eğer kurtuluş istersen benim balyozuma örs Ta ki nefsinin, hevai arzularının, kötü mizacının, şeytanının, düşmanlarının ve kötü arkadaşlarının beynini döveyim. İzzet ve Celal sahibi Rabbinizden bu düşmanlara karşı yardım isteyiniz. Yardıma mazhar olan, Onlara karşı sabreden ve tahammül gösterendir Yardımdan mahrum kalan da onlara vekil tayin olmandır Felaketler pek çoktur Onları gönderen ise bir tek zattır Hastalıklar da pek çoktur Hepsinin tabibi ise bir tektir Ey nefisleri hasta olanlar Nefislerinizi tabibe teslim ediniz Size tatbik ettiği tedavi hususunda onu itham etmeyiniz Zira şurası muhakkak ki O sizin nefslerinize karşı Sizden daha merhametli Ve daha şefkatlidir Onun önünde usulce ve sakin durunuz Ona mukavemet etmeyiniz İşte bu takdirde Dünyada da ahirette de Bütün hayırları göreceksiniz Tasavvuf ehli ve Allah dostları Önceleri külli bir sukut içindedir Külli bir dehşet içindedir Buna böylece bir müddet Devam ederler. Bu Sükût ve dehşet devresi tamamlanınca şan yüce olan Allah onları konuşturur. Tıpkı kıyamet günü cansız varlıkları konuşturması gibi. Bu mertebeye erişen Allah dostları konuşturulmadıkça konuşmazlar. Verilmedikçe almazlar. Sevindirilmedikçe sevilmezler. Kalpleri meleklerin kalbine iltihak eder. İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurur. Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur olurlarsa onu yaparlar. Tahrim Suresi 6. Ayet Tasavvuf ehli ve Allah dostları meleklere iltihak ettiler. Hatta derece bakımından onlara üstün duruma geldiler. İzzet ve celal sahibi Allah'ı tanıma ve onu bilme hususunda onları geride bıraktılar. Öyle ki artık melekler onların hademeleri ve tabileri durumundadır. Onlardan istifade ederler çünkü hikmetler onların kalbine bol bol dökülmektedir. Aynı zamanda onların kalpleri bütün afetlerden de korunmaktadır. Öyle ki her türlü afet kendilerinin bedenlerine, diğer uzuvlarına ve nefislerine gelir. Fakat kalplerine asla sirayet etmez. Eğer hususiyetlerini saydığımız bu kişilerin dereceden erişmek istersen, önce İslamiyeti hakikatiyle, mahiyetiyle ve bütün incelikleriyle öğrenmeli, hemen peşinden de gizlisi ve aşikarı ile günahların her çeşidini terk etmelisin. Hemen bunlardan sonra yapacakların ise sırası ile şunlardır. a. Kâfi ve ileri derecede takva sahibi olma. b. Dünyevi şeylerden zühd sahibi olmak. C. İzzet ve celal sahibi Allah'ın lütfu ile yetinip ondan başka her şeyden müstahini olmak. D. Allah'ın fazlında zühd sahibi olmak ve onun yakınlığı ile her şeyden müstahini bulmak. Allah'ın yakınlığı ile her şeyden müstahini olduğun zaman artık o sana lütfunu saçar Kısmet kapılarını açar. Lütuf, rahmet ve nimet kapılarını açar. Seni Önce bazı dünyalıklardan mahrum bırakır, hemen peşinden de dünyayı sonuna kadar önüne serer. Fakat dünyanın bütün nimetleriyle sonuna kadar ortaya dökülmesi, veliler ve sıdıklar arasında pek nadir kişiler içindir. Zira Allah onların takva derecesini midir? Dünyanın bütün nimetleriyle ve sonuna kadar önüne serildiği kişiler, kalplerini Allah'tan başka hiçbir şeyin meşgul edemediği kişilerdir. İşte Allah, dünyayı her şeyiyle ve sonuna kadar ancak bu vasıflardaki evliyanın ve sıdıkların önüne serer. Evliyanın eksiliyesi ise, dünyevi nimetler yönünden darlık ve sıkıntılar içindedir. Zira şani yüce olan Allah, beli ve sıdık kullarının zamanlarını kendisine hasetmelerini, hep kendisine gelmelerini ve daima kendisini aramalarını sever. Diğer taraftan eğer şani gücü olan Allah onlara dünyayı ve dünyevi nimetleri sonuna kadar saçmış olsa, bu durumda onlar Allah ile beraber olmayı ihmal edip dünya ile ve dünyevi nimetlerle meşgul olabilirler. Galip olan da budur. Önüne dünya ve dünyevi nimetler sonuna kadar saçılmış bir kişinin bunlarla meşgul olmaması ve hep Allah ile beraber olması pek nadir. Nadir olan bir şey ise hüküm taallük etmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya bütün nimetleriyle önüne serildiği halde ona asla iltifat etmeyen ve Allah ile birlikte olmaktan bir an dahi geri durmayan kişiler cümlesindendir. Allah Resulü kendisine sunulan dünyevi kısmetlere asla meyletmedi. Kemali zühd ve takvadan hiç ayrılmadı. Dünyevi nimetlerden yüz çevirmeyi tam bir zühd ve takva içinde yaptı. O derecedeki yeryüzenin hazinelerinin bütün anahtarları kendisine arz edildiği halde o bunları reddederek şöyle dedi. Ya Rabbi beni senden başka hiçbir şeye gönül vermeyen birisi olarak yaşat. Senden başka hiçbir şeye gönül vermeyen birisi olarak öldür. Senden başka hiçbir şeye gönül vermeyenlerle birlikte haşreyle diril. Zühd salih bir nimettir. Salih bir güç kaynağıdır. Eğer böyle olmasaydı hiçbir kimse kendi kısmetinde zühd sahibi olmaya muktedir olamazdı. Mümin hırs yükünden kurtulmuştur. O dünya için hiçbir zaman hırsı beslemez. Hırs yükünü yüklenmez. Acele de etmez. Eşyada kalbiyle zühd eder. Yine eşyadan özüyle yüz çevirir. Ne ile emrolundu ise onunla meşgul olur. Ve bilir ki kısmeti onu mutlaka bulur. Bir başkasına asla gitmez. Onun için kısmetini aramakta yersiz ve lüzumsuz hırslara kapılmaz. Kısmetlerini arkasına atar. Öyle ki bu kısmetler kendilerini kabul etmesi için ona tevazu gösterirler ve kabul etmesini isterler. Ey o, Şu iki şeye ihtiyacın var. Bir, seni İzzet ve Celal Sahibi Hakk'ın yolundan yürütecek bir iman. 2- Bu yolda sebat etmeni sağlayacak sarsılmaz bir azim ve inanç. Bu yola girdiğin zaman başta bir para kesesine yani maddi nakdi imkana sonunda da bir imana ihtiyacın var. Mekke yollarına düşen yani hac için yola çıkan bir kişi için ise durum böyle değildir. Bazıları der ki, Mekke yolunun bir imana bir de para kesesine ihtiyacı vardır. Benim kendisine işaret ettiğim büyük yolun ise hem başta hem de sonda olmak üzere bir para kesesi ile bir imana ihtiyacı vardır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Anlatıldığına göre Süfyan Sevri ilim tahsil etmeye başladığı zaman içinde 500 dinar bulunan bir para kesesine de sahipti. Bu para ile hem tahsilini devam ettiriyor hem de yoksullara yardımlarda bulunuyordu. Ara sırada eliyle para kesesine vurarak şöyle diyordu. Eğer sen olmasaydın bizi ezmeye kalkışırlardı. Süfyan Sevri tahsilini bitirdiği ve İzzet ve Celal sahibi hakkı tanır duruma geldiği zaman o parası henüz bitmemişti. Artık ilim tahsil etme ve Allah'ı tanıma devresini tamamlamış olduğu için hemen harekete geçti ve kesesinde kalan paranın tamamını bir gün içinde yoksullara dağıttı. Sonra da dedi ki, eğer gökler demir kesilerek yağmur yağdırmaz olsa, yüzede taş kesilerek bitki bitirmez hale gelse de bu durumda ben rızkımı arama gayret ve endişesine düşsem imandan çıkmış olurum. İmanın kuvvetleninceye kadar çalışmalı ve rızkını kazanabilmek için esbaba tevessül etmeli, yani rızkın elde edilmesine vesile olacak sebeplere başvurmalısın. Önceleri Rızka vesile olan sebeplere yapış, daha sonra da sebepten müsebbib'e intikal et. Allah'ın selamı ondan üzerine olsun, peygamberler hep çalıştılar. Esbab'a tevessül ettiler. Yerine göre borçlandılar. Rızıklarını kazanmak için önceleri sebeplere yapıştılar. Sonunda ise tevekkül ettiler. Hem bidayette hem de nihayette hem şeriat yönünden hem de hakikat yönünden çalışma ile tevekkülü cem ettiler. Ey mahrum kişi, insanların elindekine tevekkül edip de çalışmayı elden bırakma. Ve onlardan ister duruma düşme. Eğer böyle yaparsan kaderin sana ayırmış olduğu nimetleri inkar etmiş olursun. Bu yüzden izzet ve celal sahibi Allah da sana gazaplanır ve kendisinden uzaklaştırır. Rızkını kazanmak için çalışmamak ve insanlardan dilencilik yapmak, İzzet ve Celal sahibi Allah'tan kula bir cezadır. Süleyman Aleyhisselam tahtını kaybettiği zaman, Allah onu bazı şeylerle imtihan etmiş, bir nevi cezalandırmıştı. Bir nevi ceza olarak imtihan edilen hususlardan biri de, insanlardan yiyecek vesaire edilenmekti. Saltanat günlerinde helalinden geçinebilmek için bir iş tutar, çalışır ve bu çalışmasından hasıl olan kazancıyla geçinirdi. Ne zaman ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ını bir nevi ihtar mahiyetinde sıkıntıya düşürünce kendisini saltanatından etti ve geçim yollarını da daralttı. Neticede Süleyman aleyhisselam o duruma geldi ki halktan yiyecek istemek zorunda kaldı. Bunun sebebi bir kadının Süleyman aleyhisselamın evinde 40 gün müddetle bir kabartma heykele tapınmış olmasıydı. 40 günlük bu puta tapacılığa mukabil, Süleyman Aleyhisselam da güne gün olmak üzere tam 40 gün müddetle tahtından mahrum bırakıldı. Tasavvuf erbabı Allah'a kavuşuncaya kadar. Kederlerine ferahlık, yüklerine hafiflik, gözlerine karar, maruz kaldıkları sıkıntılara genişlik yoktur. Onların izzet ve celal sahibi Allah'a kavuşmaları ise iki çeşittir. Bunlardan biri daha dünyadayken, Kalpleri ve özleri ile Allah'a kavuşmalarıdır ki Bu nadirdir Diğeri de ahirette kavuşmalarıdır İzzet ve celal sahibi Rab'lerine Kavuştukları zaman Kendilerine bir atiye ve ferahlık gelir Bundan önce ise Musibetleri devamlıdır Ey o Nefsinin şehavatına ve hevai zevklerine mani ol Ona necis olmayan Temiz yiyecekler yedir Helal şeyler temizdir, haramlar ise necistir. Nefsini helallerden gıdalandır ki azgınlık etmesin, ekabirlik etmesin, edepsizlik etmesin. Allah'ım bize kendini tanıt, ta ki seni tanıyabilirim. Amin.